Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmihal programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Ramazan ve genel anlamda oruçla ilgili dini bilgiler vermeye devam etmiştik. Son olarak da oruç çeşitlerinden yani farz, vacip, nafile oruçlardan bahsetmiş. Özellikle Ramazan orucunun e, farz olması için e, Ramazan Hilali'nin girmiş olmasının e, öneminden bahsetmiş ve Ramazan Hilali'nin nasıl tespit edildiği ile ilgili bazı bilgiler vermiştik. Bu bölümümüzde yine oruçla ilgili e, bilgilerimize e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. E, önce bu orucun yani normal e, hangi gün oruç tutuyorsak o gün orucun ne zaman başlayıp ne zaman bittiği ile ilgili e, kısaca bilgi verelim. Orucun başlangıcı bildiğiniz gibi imsakla yani tan yerinin ağırmasıyla e, başla, başlıyor. Ki buna daha önce namaz vesilesiyle e, değinmiştik. Hatta oruçla ilgili olarak da kısaca e, bahsetmiştik. Buna fecr sadık adı veriliyor. Fe, fecr sadık yani gerçek fecir e, yani tan yerinin ağırması ya da buna imsak vakti adını e, vermiştik. Şimdi bu imsak vaktinin ile ilgili olarak e, bazı tabii farklı yorumlar da söz konusu oluyor. Ne zaman başladığı ile ilgili. Elbette bu sabah namazının başladığı e, saattir aynı zamanda andır. Ama e, bazı farklı değerlendirmeler de oluyor. E, bu konuda kısa bilgi vermekte yarar vardır. Konuyla ilgili ayet-i kerimede e, şöyle buyuruluyor kulu veşrabu hatta yetabayyana lekumul minal haytil asfati minalfashr. Summa Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için sonra orucu geceye kadar tamamlayın buyruluyor. Bakın burada çok mecazi bir ifade vardır. Yani eee fecrin yani sabahın beyaz ipi Siyah ipinden ayırt edilinceye kadar. Yani bu şu demektir aslında. E, gecenin karanlığı sona erip sabah namazı vaktinin girdiği vakittir ki bu aynı zamanda orucun başlandığı e, vakittir. Şimdi bu aslında çok ince mecazi bir ifadeyle tan yerinin yani o güneşin e, e, aydınlığının e, ufku kapladığı o e, yatay aydınlığının ...gecenin karanlığını... ...beyaz bir ip gibi yararak... ...ortaya çıktığı anı ifade etmektedir ki... ...biz buna... ...imsak vakti adını veriyoruz. Şimdi bu ayetten de anlaşılıyor ki... ...aslında tan yerinin aydınlığı için... ...bu beyaz ip... ...benzetmesinin kullanılmış olması... ...vaktin başlangıcının işte bu... fecr sadıktan başladığı... ...yani onun ilk doğuş anının... ...olduğunu bize ifade etmektedir. Şimdi... Çok eskiden beri hatta hicci 4. yüzyıllardan beri işte bu yani güneş, fecir ışığının o ufku enlemesine bütün ufku kaplamaya başladığı an eksi 18 derece olarak tespit edilmiştir. Ve ondan bugüne kadar da uygulamalar bu şekilde gelmiştir. E, tabii ki günümüzde efendim işte bunu biz çıplak gözle göremiyoruz. Bu dereceyi çıplak gözle göremediğimize göre çok erken mi acaba oruçlarımıza başlıyoruz gibi spekülasyonlar vardır. Ama bunun şundan kaynaklandığını bilmemiz gerekir. Dünyanın her tarafında yaygın olan ışık kirliliği ve hava kirliliği söz konusudur. Dolayısıyla günümüzde böyle güneşin bu, bu şeylerini, ışığını, ufuktaki bu ışığı net bir şekilde e, görmek çıplak gözle görmek için uygun olan e, mekanlar e, ortamlar çok da e, söz konusu değildir. Hani bu tür spekülasyonlar e, zaman zaman ortaya çıktığı için Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar e, yapmıştır. Eksi 18 uygulamasının son derece e, yerinde olduğunu tespit etmiştir. O yüzden ben e, değerli e, Müslümanlarımızı müminlerimizin oruçlarını e, e, tutmak isteyen ve bir iç huzuruyla bu konuda ikna olmak isteyen Müslümanların bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimlerine güvenmesinin son derece yerinde olduğunu söylüyorum. Çünkü bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu konunun tereddüde mahal vermeyecek şekilde bu şekilde olduğu ifade edilmektedir. Tutulan orucun Açılmasına biz iftar adını veriyoruz. İftar demek aslında işte günün bitip de yani güneşin batması anına verilen addır. Bu bu vakitle beraber de akşam namazının vakti girmiş oluyor. Tabi burada şöyle bir soru gündeme gelir. Namaz konusunda da bu gündeme gelmişti. Acaba kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulacaktır? Yine namazda olduğu gibi bu bölgelerde yani ibadetler diğer namazda olduğu gibi oruç da e, vakte bağlı olduğu için e, buralarda tam anlamıyla güneşin hareketleriyle özellikle kutuplara yaklaşıldığı bölgelerde güneşin e, hareketleriyle bu vaktin girip çıktığı anlaşılamayan bölgelerde en yakın yani normal bir şekilde vaktin oluştuğu en yakın bölgeye kıyas edilerek ki buna takdir adı verilir. Oralardaki e, e, o bölgelere göre e, belirlemeler yapılarak e, bu orucumuz eda edilir. E, nitekim Diyanet İşleri Başkanlığımız dünyanın bütün bölgelerinde her enleme göre çok dakik, çok ince hesaplamalara dayalı takvimler hazırlamıştır. Onlara uyarak bu kişiler de bu oruç ibadetlerini yerine getirebilirler. Evet, oruçla ilgili olarak belki bir ilmihal bilgisi bakımından önemli bir şey orucun rüklü nedir? E, orucun rüknü yani bir şeyin rüklü demek olmazsa olmaz onun asli unsuru anlamına geliyor. Orucun asli unsuru aslında oruç demek yani orucun kendisi demek. Yani yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden e, uzak e, bulunmak anlamına geliyor. E, bu rüklünün yanında bu orucu e, yerine getirmek için bir takım şartların da oluşması gerekiyor. Biz e, bu şartları da hani, ilmihal kitaplarımızın e, sistematiğine uyarak... Üç kısımda ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi, yani bir kişiye orucun farz olması, onun için gerekli olması için lazım olan şartlardır ki buna vücub şartları diyoruz. Bir tanesi, bir kişiye tamam kişisel olarak farz oldu ama onu yerine getirirken bir takım mazeretleri var mı yok mu o bakımdan edasının şartları diye ayrı bir şart kategorimiz var. Birisi de orucu tutarken... Uyumamız gereken bazı hususlar var ki bunlara da biz sıhhat şartları yani geçerlik şartları adını veriyoruz. Bir kişiye oruç farz olabilmesi için her şeyden önce Müslüman olması gerekir. Gayrimüslimler Müslümler, öncelikle Müslüman olmakla yükümlüdürler. İslami emirlerle mükellef değillerdir. Burada belki şu gündeme gelir. Ramazanda İslam'a giren kimse öncekilerle sorumlu değildir o günden itibaren, Müslüman olduğu andan itibaren oruçlarını tutmakla mükelleftir. İkinci bir şartımız da bülüğüdür. Yani ergenliğe ermiş olması gerekir bir kişiye oruç farz olması için. Ergenlik çağına ulaşmamış kişilere oruç farz değildir ama özellikle hani 7-8 yaşlarına gelmiş, yani bunlar temiz çağı diyoruz, temiz çağına gelmiş çocukların oruca alıştırılması bakımından oruç tutmaları tavsiye edilmiştir. Temiz derken tabii bir başka şartımız da günleme gelmiş oluyor. O da e, akıl şartıdır. Yani akli melekeler yani temiz niteliği yerinde e, olması lazım bir kişinin oruçla yükümlü olması için. Akıl hastalığı e, ve benzerleri durumlarda oruç ibadeti e, e, farz değildir. Tabii akıl hastalığı bu Ramazanın tamamını kaplıyorsa o oruç o kişiden düşer. Ya da bu baygınlık da olabilir. Başka yani temiz gücü başka şekillerde de ortadan kalkmış olabilir. Ama Ramazan içerisinde belli günlerde bu oluyorsa o günleri daha sonra kaza etmesi gerekir. Gelelim orucun eda şartlarına. Yani eda şartları deyince az önce belirttiğim gibi oruç tutma zorunluluğunun doğması için gerekli olan şartlar. Yani şudur bir kişi... Müslümandır, akıllıdır, ergendir, normal hallerde oruçla yükümlüdür ama o anda başka bazı durumlar dolayısıyla tutamayabilir. Her şeyden önce sağlıklı ve mukim olmak gerekir. Yani e, dinimiz e, birçok konuda takat üstü sorumluluk e, istemez. Yani insanın gücünün yetmediği, insana e, aşırı derecede e, sıkıntı getiren güç yetiremeyeceği şeyleri onlara emretmez. O yüzden e, oruçla ilgili, e, Ramazan orucuyla ilgili olan ayetlerde de فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوَعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ min اَيَّامٍ uhar e, buyurulmaktadır. Yani sizlerden e, hasta olan ya da yolcu e, olanlar olursa onlar e, başka günlerde tutamadıkları e, gün sayısınca oruçlarını tutar e, buyurulmaktadır. İşte bu iki durum söz konusu olduğunda kişi oruçlarını erteleyebilir ya da eğer daha sonra da tutamayacaksa tamamen de bırakmış olabilir. Tabi İslam bilginleri bu ayette geçen hastalık ve yolculuğa yani bir şekilde benzeyen onlarla irtibatı olan ya da aynı durumda olan şeyleri de bunlara kıyas ederek başka bazı mazeretler de belirlemişlerdir. Yani bir tanesi dediğimiz gibi hastalıktır ki o hastalığın hangi durumlarda orucu bırakmaya bir ruhsat teşkil ettiği, bu bütün ibadetler için geçerli olan bir şeydir. Yani bir kişi eğer o anda hasta isem ya da hasta olma ihtimali yüksek bir ihtimal isem ya da hasta olup o halde orucunu tutabiliyor iken, Oruç tutması halinde hastalığının daha da artması muhtemelse bu kişinin ya da uzaması, iyileşmesi uzaması söz konusuysa o kişi oruçlarını bozabilir yahut da erteleyebilir. Aynı şekilde yolcu kişilerin de bu oruçlarını ertelebileceğini söylemiştik. Onun dışında dedik mesela gebelik ve emzirme. Evet, bu durumlarda bazı zorluklar ifade eden durumlardır. Oruç tutması kendisine yahut da karnındaki çocuğuna ya da emzirme durumunda olduğu bebeğine zarar verecekse bu durumdaki kişiler de oruçlarını erteleyebilirler ya da başlamışsa başladıkları orucu bozabilirler. Bir başka önemli bir şey yaşlılıktır. Yaşlılık yani ileri yaşta olan bir kişi eğer oruca güç yetirebiliyorsa elbette ki oruçlarını tutmak durumundadır. Ama eğer buna güç yetiremiyorsa yaşlılık oruçları ertelemesi için bir sebep teşkil eder. Daha sonra eğer oruçlarını tutmaya güç yetirebiliyorsa bunları kaza eder. Ama genellikle güç yetiremediği için bunlar için fidye vermesi gerekir. Yani tutamadığı her bir gün için bir fitre miktarınca fidye vererek bu oruç yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Başka bir e, mazeret bu konuda hayati tehlikeye yol açacak ölçüde açlık ve susuzluk durumu söz konusu ise yani oruca devam etmesi durumunda ciddi bir sağlık endişesi varsa yani bu kişinin de orucunu bozmasında e, bir e, sakınca yoktur. Yine eğer Ramazan ayında vatanı savunmak, dini savunmak için bir savaş durumu söz konusu ise o savaşa katılanlar bakımından yani belki oruç tutmak onların zayıf düşmesine yol açabilecekse o zaman oruçlarını bırakırlar, bozarlar yahut da erteleyebilirler. Aynı şekilde eğer bir tehditle karşı karşıya kalırsa bir kişi yani bu durumlarda da orucun bozulmasına ya da tutulmamasına ruhsat verilmiştir. Hatta hayati bir tehlike söz konusu ise tutulmaması gerekir. Gerçi bazı alimlerimiz hani dinine bağlılığı bu şekilde daha fazla gösterdiği için bu şekilde ölen kişinin sevap kazanacağını da söylemişlerdir. Tabii ki bayanlarla ilgili bir durum var. O da işte adet durumu ve nifas yani loğusalık durumu. Bu durumlarda zaten oruç tutamazlar. Oruç tutmaları da gerekmez. Bunları daha sonra bildiğiniz gibi kaza etmeleri gerekiyor. Evet, orucun bu şekilde eda şartlarını bunlarla, bu unsurlarla tamamlamış oluyoruz. Geldik orucun sıhhat şartlarına. Sıhhat demek aslında geçerlilik şartı demektir. Yani bize tamamen farz oldu ve bunu bizden düşürecek bir mazeretimiz de söz konusu değilse, yani farziyet şartları ve eda şartları tamamlanmışsa, artık bu orucu nasıl, hangi davranışları yaparak, nelere dikkat ederek yerine getirmeliyiz? Buna da işte geçerlilik şartları adını veriyoruz. Her şeyden önce oruca niyet edilmesi gerekir. Bir şeyin ibadet olabilmesi için mutlaka niyet şarttır. Peki ne zaman oruca niyet etmemiz gerekiyor? Bu, bu konuda oruç çeşitlerine göre, bazı açılardan e, farklılıkların olduğunu e, belirtebiliriz. E, mesela bazılarında e, imsaktan önce yani daha gecedeyken niyet etmemiz gerekir. Bazılarında ise e, öğle vakti yani şey e, istiva dediğimiz güneş tam tepeye gelmeden biraz önceye kadar niyet etme imkanımız var. Yani başlangıcı e, bakımından. Bu konuda oruç çeşitlerine göre farklılık arz ediyor. Tabi niyete önce şunu söyleyelim. Niyetsiz oruç olmaz ama niyet kalple ilgili bir durumdur. Yani bunu dilimizde ifade etmemiş bile olsak kalbimizden geçirmiş olmamız niyet olarak yeterlidir. Hatta sahura kalkmak bile niyet yerine geçebilir. Çünkü sonuçta oruç için sahura kalkmış oluyoruz. Yani bu bilgilerden sonra... Hani geceden yani imsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar nelerdir? Gece şartı olmayan oruçlar nelerdir? Kısaca ondan bahsedebiliriz. Hanefi mezhebine göre değerli izleyenler, Ramazan orucunun, zamanı belirlenmiş olan adak orucunun, yani işte şu şu şu tarihlerde oruç tutmak üzere adamışsa bir kişi, ya da tüm çeşitleriyle nafile oruçların, oruca başlamadan önceki akşamdan başlamak üzere, Ertesi günü öğle vaktine kadar yani öğle vakti derken de istiva vaktine yani güneş tam tepeye gelmeden önceki vakte kadar niyet etmemiz mümkündür. Çünkü burada zaten Ramazan olduğunu biliyoruz. Zaten nafilelerde de herhangi bir belirleme şartı olmadığı için adakta da zaten zamanı belli olduğu için bunun için imsaktan önce niyet etme mecburiyetimiz söz konusu değildir. Ama... Tabi imsakta niyet etmek her zaman daha sağlamdır, daha faziletlidir. Bazı oruçlar var ki mutlaka imsaktan önce niyet etmiş olmamız gerekir. Mesela Ramazan orucunun kazası, yani zamanında tutulamayan Ramazan orucunun kazası bu şekildedir. Aynı şekilde... Biz e, oruç tutmaya e, adak adamışız. Yani şu kadar oruç tutacağız diye nezretmişiz. Adamada bulunmuşuz. Ama hangi günler olduğunu belirlememişse ki bunlara gayrimuayyen nezir adı verilir. O, o, o oruçlar içinde önceden yani imsak vaktinden önce, oruca başlamadan önce niyet etmemiz e, gerekir. Bunun gibi işte bir takım kefaret oruçları e, ve diğer bazı oruçların da e, geceden e, niyet edilmesi gerekiyor. Mesela işte bozmuş olduğumuz nafile orucun kazası da aynı şekildedir. Bunların da geceden önce belirlenmiş olması gerekir. Evet, böylece gerek geceden niyet etmemiz gereken gerekse öğleye kadar da yapabileceğimiz oruçları bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki konumuz orucu bozan durumlardır. Tabii ki orucun bir ...sahih, geçerli bir şekilde devam edebilmesi için orucu bozan bazı hususlardan kaçınmış olmak gerekir. Bu özellikle yeme içme ve cinsel ilişki orucun unsurlarını, temel unsurlarını teşkil ettiği için... ...bunlardan herhangi birisinin meydana gelmesi durumunda orucumuz bozulur. Yani bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Ama... E, ...tabii hangi durumlarda yani çok çeşitli durumlar olabilir... ...hangi durumlarda bu yeme sayılacak, hangi durumda içme sayılacak... ...hangi durumda cinsel ilişki sayılacak... ...tabii ki buna göre de e, biraz e, şeyler... E, e, ...farklı durumlar ortaya çıkmakta... ...biraz daha konular e, genişlemektedir. Bu açıdan e, iki, e, ikiye ayırarak biz bu konuyu ele alıyoruz. Bazı oruçların bozulması sadece, hem kazayı hem de kefareti gerektiriyor... Bazıları ise sadece kaza etmeye gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu iki durumu ayrı ayrı ele almayı e, tercih ediyoruz. Önce isterseniz he, kaza ile birlikte kefaret gerektiren e, durumlardan e, bahsedelim. E, farz olan Ramazan orucunu tutarken değerli izleyenler, e, herhangi bir mazereti olmadığı halde, e, başlanan bu orucun e, bilerek ve isteyerek e, gerek yeme içme, gerekse e, cinsel ilişki suretiyle bozulmuş olması e, hem kazayı gerektiriyor hem de kefareti gerektiriyor. Tabi bu yeme içmenin e, kapsamına ilaç veya keyif verici maddeler, madde niteli, niteliği taşıyan e, şeyler de e, giriyor. Tabi hangi durumda bunlar e, kasten ve orucu bozan e, bir durumlar? E, Orucu bozan bir nitelik taşır. Hangi durumlarda bu nitelikte değildir. Onlarla ilgili ayrıntılı hükümler var. Onları ayrıca görmüş olacağız. Ama şunu bilelim. Hanefi mezhebinde e, kasten yemek, içmek veya keyif verici bir maddeyi almak, bir ilacı almak ki sigara da buna dahildir. E, bu, bunların hepsi ve cinsel ilişkide bulunmak hem kazayı gerektiriyor hem de kefareti gerektiriyor. Şafi mezhebinde ise değerli izleyenler bunlar içerisinden sadece cinsel ilişki e, hem kazayı hem kefareti gerektiriyor. Yeme içme suretiyle oruç bozulursa onlara göre sadece kaza gerekiyor. Tabi Şafi mezhebi bu konuda ilgili hadisi e, delil alıyor. Hadiste e, sadece e, cinsel ilişki söz konusu olduğu için sadece ondan dolayı kefaret gerektiğini söylüyorlar. Ama Hanefi mezhebi Burada e, bu kefaretin sebebi illeti olarak orucun böyle mahremiyetine, kutsiyetine e, za, e, halel getirmek, onun saygınlığına dokunmak e, şeklinde daha genel bir illet belirlediği için yeme içme suretiyle bozulmayı da kefaret kapsamına almışlardır. Sadece e, kazayı gerektiren durumlar ise yani bu durumlarda e, efendim e, bir şekilde oruç bozulmuşsa, o günün gününe bir gün oruç tutmak yani kaza orucu tutmak gerekiyor. Bunları da isterseniz birkaç madde de toplayabiliriz. Esas itibaren 4 madde halinde ifade edebiliriz. Ama bazı ihtilaflı tereddütlü durumları da ayrıca ele alabiliriz. Bunlardan birincisi beslenme ve tedavi amacıyla alınmayan bir şeyi yemek ya da içmek orucu bozar yalnızca kazaya gerektirir ama e, beslenme amacıyla alınırsa bu kefareti gerektiriyordu. Mesela yani bir insan alışkanlık haline getir e, alışkanlık haline getirmemek kaydıyla taş, toprak, kağıt, çiğ hamur, çiğ pirinç, işte çiğ mercimek gibi şeyler yemiş. Yani bunlar aslında beslenme amacıyla e, değildir. Bunlar sadece kazaya gerektirir. E, aynı şekilde oruçlu bir kimse'nin bir e, gıda maddesini e, ya da bir ilacı daha önce zikrettiğimiz bir takım mazeretler dolayısıyla al, alması halinde de yine sadece kaza gerekir. Çünkü burada gıda maddesi bile olmuş olsa bazı işte hastalık ve benzerleri bazı zaruretlerden dolayı bunu almışsa gününe gün kaza etmesi gerekir. Bir başka yani üçüncü bir orucu bozan ve kaza gerektiren durumsa bu cinsel ilişkiye girmeksizin işte öpme, okşama ve benzerleri yollarla ...bir boşalmanın meydana gelmesidir. Bunlar da sadece kazayı gerektirir. E, dördüncü... E, ...bir e, sebebimiz ise... ...yani kazayı gerektiren... ağız dolusu olmayan... E, ağız dolusu... E, ...daha doğrusu kusma meselesidir. Kusma meselesini birkaç noktada ele alabiliriz. Bir defa... ağız dolusu olmayan kusma orucu bozmaz. Bu durum... ...dolayısıyla ne kaza ne de kefaret e, gerektirir. E, kişinin elinde olmayan sebeplerle... E, Kusması da bu ister ağız dolusu olsun ister olmasın yine bozmaz bakın elinde olmadığı sebepler de olursa. Ama bir kişi e, kendisini hani zorla bilerek kusturursa e, bu durumda e, ağız dolusu olursa orucu bozulur ve kazası gerektirir ağız dolusu olmazsa kazası gerekmez. yani Demek ki kusma ile ilgili olarak sadece kasten olur ve ağız dolusu olursa orucu bozar ve kaza gerektirir öbür durumlarda. E, oruç bozulmaz. Orucun e, bozulması ile ilgili ana noktaları aslında sizlerle paylaştık. Hangi durumda oruç bozulmuyor, hangi durumda oruç bozuluyor ve sadece kaza gerektiriyor. Yahut da oruç bozuluyor hem kaza hem kefaret gerektiriyor. Bunun aslında nettir ama günümüzde öyle olaylar, öyle davranışlar meydana geliyor ki bunların bu saydığımız durumlardan hangisine gireceği konusunda e, çoğu zaman tereddüt e, hasıl oluyor. Ve e, sıkça da bunlar e, e, soru olarak gündeme getiriliyor. Bunlardan e, bir tanesi unutarak yemek içmek meselesidir. Yani gerek Ramazan'da gerek diğer e, zamanlarda unutarak e, bir kişi e, yer içerse aslında e, orucu bozulmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu Allah yedirir, içirir buyurmuştur. Hani bu şekilde e, unutarak yiyen, içen kişiye acaba hatırlatmak gerekir mi? O konuda da İslam bilginleri diyorlar ki eğer yaşlı ve işte zor durumda ise ona hatırlatma hatırlatmamak daha iyi. Ama genç ve aslında oruca güç yetirebilecek bir durumda ise ona hatırlatılmasında fayda vardır deniliyor. İster hatırlatılsın, ister hatırlatılmasın oruçlu olduğu anladığı andan itibaren ağzını e, çalkalayıp orucuna devam etmesi gerekir. E, bir başka şey. E, Oruçlu iken bir kişi hani ihtilam olsa, rüyalanmış olsa e, orucu bozulur mu? E, bununla belki irtibatlı olarak e, bir kişi cünüp iken orucuna devam etmiş olsa bu geçerli midir? Evet bu konuda e, e, olumlu cevap verebiliriz. E, cünüplük oruç tutmaya engel değildir. Oruçken bu şekilde rüyalanmak da e, orucu bozmaz. E, ama tabii ki namazlarını geçirmemek kaydıyla bir an önce... E, bu e, sülü abdestini alıp bu durumdan kurtulmak gerekir. Namaz vakti geçerse tabii ayrı bir e, günah kazanmış olur. Buna da dikkat etmek e, gerekir. Bir başka yine e, bu bağlamda gündeme gelen sorulardan bir tanesi. E, oruçlu bir kimse e, abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Evet, evet. Abdest alırken çok dikkatli olmak gerekir. Ya da yıkanırken veya yüzerken. E, yani... Suyun isteyerek ya da istemeyerek yutulması halinde oruç bozulur ama sadece kaza gerekir tabi. Tabi burada Şafii mezhebinin biraz daha müsamahalı bir görüşü var. Abdest ve gusül alırken ağız buruna az miktarda bir su girerse orucun bozulmayacağını söylüyorlar. Ama biraz fazla su girerse ya da serinlemek ya da suyla oynamak ya da abdest ve gusülde abartılı bir şekilde ağza buruna su almak suretiyle su kaçarsa onlara göre de yani şafilere göre de oruçları bozulmuş olur. Peki bir kimse imsak vaktinin girdiğini fark etmese ve yemeğe devam etsen ya da tam tersi işte akşam güneş battığını zannederek aslında henüz batmamışsa orucunu açsa bu durumda ne olur? Aslında her iki durumda da e, nam e, namazı, şey, e, orucu e, bozulur ve kaza gerektirir. Hatta bazı görüşlere göre e, akşamla ilgili olarak yani akşam güneş battı zannederek e, orucunu açarsa kefaret gerektiğini söyleyenler de vardır. Ama genellikle kabul edilen görüş her ikisinde de kaza e, gerekme, e, gerektiğidir. Fakat günümüzde şu durumlara da dikkat etmek lazım. Özellikle akşamla alakalı. Tabii bu takvimler belirlenirken İftarla ilgili takvimler belirlenirken, biraz birkaç dakikalık ihtiyat payı dikkate alınır. Çünkü irtifalar yani yüksek mevkilerle dikkate alınarak bir iki dakika ihtiyat payı belirlenir. Dolayısıyla hani akşam ezan okunmadan belki bir iki dakika önce namaza başlanması ya da iftar edilmesi durumunda bu orucun geçerli olacağı da belirtilmektedir. Ama bu 1-2 dakikalık bir şeydir. Bundan fazla devam etmemek gerekir. Yine bu konuyla ilgili bir başka soru, diş fırçalamak orucu bozar mı diye gündeme gelir. Eğer tabi kuru bir şekilde ve boğazımıza da su kaçırmadan, ağzımızı sadece su ile çalkalamak nasıl ki orucumuzu bozmazsa, bu şekilde kuru fırçayla dişimizi fırçalamak da e, orucumuzu bozmaz. Ama macun kullanıp ve bu macunun da boğazımıza kaçma e, durumu söz konusu olursa o zaman oruç bozulur. O yüzden mümkün mertebe yani diş fırçalamayı iftardan e, sonraya yahut da sahura bırakmak gerekir. Ama gün içinde de eğer diş fırçalama durumu söz konusuysa yani kuru herhangi bir e, macun falan kullanmadak, de, kullanmadan diş fırçalamak da yarar vardır. Buna benzer bir soru. E, göze sürme çekmek, güzel koku sürünmek veya koklamak, vücuda parfüm, krem e, işte ve benzerleri sürmek hani makyaj yapmak bunlar e, orucu bozar mı diye bunlar bozmaz. Çünkü e, içeriye giden e, doğal yollarla içeri giden bir durum söz konusu olmadığı için bunların da orucu bozmadığını e, belirtebiliriz. Yine bu e, benzer bir e, soru. Efendim işte aslında yeme içme maksadı olmamasına rağmen ağzımızda belki kaçınılmaz bir şekilde de bazı nesnelerin vücudumuza girmiş olması. Mesela işte tozlu dumanlı bir ortamda bulunduğumuz zaman istemeyerek toz duman ve benzerlere boğazımıza kaçması ya da sinek kaçması bunlar orucumuzu bozar mı? Hayır. Bunlar da orucumuzu bozmaz. İşte bunun gibi başka bazı meseleler de var. Ama özellikle bazı günümüzde tedavi yöntemleri orucu bozup bozmadığı ya da kefaret gerektirip gerektirmediği konusunda tereddütler meydana getirmektedir. Ama isterseniz bunu bir sonraki bölümümüze erteleyelim. Yani şimdilik bu kadarla yetinerek bu bölümümüzü tamamlamış olalım. Bir sonraki bölümde bir takım tedavi ve muayene şekillerinin oruç üzerindeki etkileriyle başlayarak bölümümüze devam ederiz. O bölümde yeniden buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.